Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz Lı, Sız ve Lık sıfat ekleri. Sıfat eki, isimlere getirilen lı, li, li, lu, lü ekleriyle yapılır ve geldiği ismi sıfat yapar. Ancak ekin geldiği ismin sıfat olabilmesi için kelimeden sonra bir ismin gelmesi gerekir. Örneğin, sütlü kahve, yaşlı adam, acılı kebap, tatlı su. Hayırlı evlat. Bu örneklerde görüldüğü gibi, Lı, li, li ekleri, Eklendiği ismi sıfat yapmaktadır. Şimdi okuyacağımız konuşma metnindeki sıfat eklerine dikkat edelim. Uzun minareli caminin önünde yürüyen yaşlı adamı tanıyor musun? Aksaçlı ve bastonlu adam mı? Evet, ama ceketli adam. Ak saçlı, ceketli ve bastonlu adam benim dedem. Çok tonton birine benziyor. Deden nasıl biridir? İyi kalpli ve çok anlayışlı bir insandır. Sız sıfat eki isimlere getirilen sız, siz, sus, süz ekleriyle yapılır ve geldiği ismi sıfat yapar. Çay içer misin? Şekersiz bir çay iyi olur. Yüzün solgun. Hasta mısın? Evet, hastayım. Doktora gittim. İlaçsız tedaviyi önerdim. Lık sıfat eki, isimlere getirilen lık, lik, luk, lük ekleriyle yapılır ve geldiği ismi sıfat yapar. Eviniz kendinize mi ait? Hayır. Kiralık evde oturuyoruz. Marketten neler alacaksın? Günlük sütle kahvaltılık bir şeyler alacağım. Bir de dolmalık biber. Ayrıca salçalık domates ve mevsimlik meyveler de alacağım. Anlatacağımız masalı, lı, sız ve lık sıfat eklerinin kullanımına dikkat ederek dinleyiniz. Gül Kız Bir varmış bir yokmuş Allah'ın kulu çokmuş Zaman zaman içinde, kalbur saman içinde, cinler cirit oynarken eski hamam içinde, varlıklı bir ailenin güzel bir kızı varmış. Dille tarif edilmez ki edeyim. Anası babası gözlerini gözlerinden ayırmaz, ellerini sıcaktan soğuğa sokturmazlarmış. Gün gelmiş, anasıyla babası ölmüş. Kız üzülmüş. Ama elden ne gelir? Allah sabır versin. Hayırlı bir kısmet çıkmış. Kız gelin olmuş. Talihinden kocası da iyi bir adammış. Gel gelelim. Gül kız el üstünde büyütüldüğü için ne elleri işe yarıyormuş ne parmakları dikişe. Ev sağlıksız bir hale gelmiş. Kir toz içinde kalmış. Kocası evin dirliği bozulmasın diye hiç ağzını açmaz. Bu duruma katlanırmış. Fakat Gülkız kız işin farkında olduğu için üzülür. Allah'a yalvarırmış. Hey Allahım, iki elim on parmağım var ama işe güce yaramıyor. Bu gidişle evin başıma yıkılacak diye söylenirken. Evin içinde nur yüzlü bir kadın görünmüş A gül kızım Ne diye gözlerini sele veriyorsun Yaratan yaratırken Senin de her parmağına bir hüner vererek yaratmış Ama demir bile paslanır işlemeye işlemeye Anan rahmetli Önüne iş verip parmakların işletseydi Ellerin her işe yarardı şimdi Bereket versin ki Sağlığında yetim görse yedirir Yoksul görse giydirirdi. Onların hayrına on peri getirdim sana. Peri kızları dizilmişler gül kızın yanına. Bunun üzerine o nur yüzlü kadın. Gördün ya bunları kızım. Bu on perinin onu da birbirinden işgüzardır. Ne var ki bunlar kimseye görünmezler. Ben şimdi her birini bir parmağına bağlayacağım. Ne zaman... Hangisine bir iş yaptırmak istersen o parmağını şöyle bir kımıldat. Bunlar çalışkandırlar. Öyle işsiz güçsüz dururlarsa can sıkıntısından çekilip giderler de haberin bile olmaz. Nur yüzlü kadın bunu böyle dedikten sonra gül kızın parmaklarını birer birer avucuna alarak yum gözünü demiş. Yummuş gözünü kızcağız, aç gözünü demiş açmış gözünü kızcağız. Ve böyle böyle her parmağına bir peri saklamış. Gül kız gözünü açmış ki ne görsün? Ne onur yüzlü kadın var, ne peri, ne de başka biri. Gül kız neye uğradığını bilememiş. Ne gördüklerine inanabilmiş, ne duyduklarına. Ne diye oyalanıp duruyorum sanki? Denemeden zarar gelmez ya. Gerçekten o perili ana bunları parmaklarıma sakladıysa ya işten belli olur ya aştan deyip bağlamış önlük bezini beline, almış alacağı işi eline. O nur yüzlü kadının dediği gibi şöyle bir kımıldatmış parmaklarını o kadar. Akşam olup da kocası dönünce ne görsün? Evin şekli değişmiş. Gül kız gül gibi yapmış her tarafı. Ev bayramlık yere dönmüş. Adamcağızın gözü gönlü açılıp baktıkça bakası gelmiş. Hele yemekler mis gibi. İlahi evimin gülü, ocağımın bülbülü demiş. Elin kolun dert görmesin, iki cihanda yüzün ak olsun. İşte o günden beri güler yüzlü, tatlı dilli olarak gönül hoşluğu içinde yaşamışlar. Mutlulukları dillere destan olmuş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma daha düştü, darısı bu masalı okuyanlarla evini, ocağını cennete çevirenlerin başına. Türkçe öğreniyorum.